kas Kırılan Testi ve Hukuk 4. Bölüm. Yapın ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard De Radyoya uyarlayan Sinan Serindere Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir Ses kayıt ve montaj Mustafa Özcan Program yönetmeni Bahattin Apak Hollywood'un ünlü sinema yıldızı Yun Arnıt, malikanesinin havuzunda başı kesilmiş ve yedi hizmetçisinin de tabancayla başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunur. Olaya cinayet masasından bir dedektifle bölge savcılığına bağlı bir komiser tarafından el korunur. Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la altı dünyasının ünlü ismi Jack Maurer'la arkadaş olduğu tespit edilir. Malikanenin bahçesinde cinayette kullanıldığı sanılan bir tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş harflerini görünce katilin o olduğuna hükmedilir. Fakat bu adamı evindeki banyoda boynundan kesilmiş halde bulurlar. Cinayet masası dedektifi bu adamın cinayetleri işledikten sonra vicdan azabından canına kıydığını düşünmektedir. Ancak bölge savcılığı komiseri aynı fikirde değildir. O, sinema oyuncusu da dahil cinayetleri mafya babası Maurer'ın işlediğini düşünmektedir. Bu noktadan hareketle mafya babası Maurer hakkında geniş bir soruşturma başlatıldı. aletçi var Pol. Kim olduğunu asla tahmin edemezsin. Kim? Flo Presser. Ne? Flo Presser mı? Şu ünlü sokak kadını. Evetçi. Sabah sabah geldiğine göre gece rüyasında seni görmüş olmalısın. Alayın sırası değil Roş. <gülüyor> Match. Kadın gerçekten beni mi görmeye gelmiş? <gülüyor> Git istersen kendi gözlerinle gör. Fakat buna lüzum yok. Anahtar deliğinden bekleme salonunu kokla, yeterli gelir. Etrafında berbat bir koku saçıyor. Flo Presser. Eskiden ahlak zabıtasında çalışırken... ...kaç kere fahişelikten yakalayarak... ...mahkemeye sevk etmiştim. Sabah bu saatinde ne istemeye gelmiş buraya? Sevgilisi kaybolmuş. Sizin bulmanızı istiyor şef. Atlat gitsin Roche. Mıntıka karakoluna başvursun. Benim uğraşacak çok daha önemli işlerim var. Kadının sevgilisinin kim olduğunu bilsen... ...atlatmak istemezsin ama şef. Sevgilisi kimmiş? Tony Paretti. Tony Paretti mi? Bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. Gelmez tabii. Tony Paretti... Jack Morale'in özel şoförü ve tedaisi olur. Ne? Morale'in özel şoförü ve tedaisi mi? Evet. Bu yüzden kadınla konuşmak istersin diye bekleme salonunu aldım. Hmm, i̇yi düşünmüşsün, Mac. Roş, kadına konuştun mu? Bir şeyler söyledi mi? Evet. ki akşam ile randevuları varmış. Adam saat beşe doğru telefon ederek işi çıktığı için randevuyu tehir etmiş. Saat 23'te Linux Linox caddesindeki Sam restorana gelmesini söylemiş. Kadını gitmiş ve sabahın ikisine kadar orada beklemiş. Dün bütün gün adamın evine telefon etmiş... ...fakat hiçbir cevap alamamış. Öğleden sonra evine gitmiş, orada da bulamamış. Şu ana kadar kendisinden ses çıkmayınca... ...başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek... ...seni görmeye gelmiş şef. Peki benim ne yapmamı istiyor bu kadın? Paretti'yi bulmanı istiyor. Adamın kendisinden bıkarak terk etmiş olması aklına gelmemiş mi? Aa, zannetmiyorum. Zaten Paretti gibi bir adam... Flo gibi bir kadından kolay kolay vazgeçemez. Kadın altın madeni gibi. Çok parası olduğu söyleniyor. Belki adam kendine başka bir geçim yolu bulmuştur. Her neyse. Biz kayıp işlerine bakmıyoruz. Söyleyin mıntıka karakoluna gitsin. Söyledim ama dinlemiyor. Bana senin kibar bir insan olduğunu ve sana sonsuz itimada olduğunu söyledim. İyi hey, tamam tamam. Şu kadınla bir konuşayım. Merhaba Flo. Ah bay Konrad, neredeyse beni kabul etmeyeceğinize karar veriyordum. İşinizin çok olduğunu biliyorum ama dün gece deli olacağımı zannettim. Tony'yi çok merak ediyorum. Eve bu sabah kısa kes Flo. Kayıp insanların işlerine ben değil karakollar bakıyor. Ama bir kere gelmişsin. Tony Paretti'nin seni ekmemiş olduğunu nereden biliyorsun? Ekmek mi? Aa, hmm. Hayır, Tony beni ekemez. E, zaten böyle olmadığını da biliyorum. Nereden biliyoruz? E, Tony'nin bankadaki hesabına ben bakıyorum. E, bunu size söylememem gerekirdi fakat... E, ...Tony bankadaki beş bin dolarını bana bırakarak... ...gidecek kalitede bir adam değildir. Bak orası doğru. Tony seni terk edecek olsaydı önce parasını geri alırdı. Peki adamın başına bir şey gelmesinden mi kuşkulanıyorsun? Evet. Sekreterime seninle olan randevusunu iptal ettirdiğini söylemişsin. Sana işi olduğunu mu söyledi? E, telefonda söylediği sözleri tam olarak tekrarla bakayım bana. E, aynen şöyle dedi. E, patron mühim bir işini bana yaptıracak. Seni gece on sem desem restoranda bulurum. Hmm. Bütün söyledikleri bu kadar. Kendisini bir daha göremedim. Peki daha evvel saat kaçta buluşacaktınız? Akşam de. O kadar yeter. Eee... Tony, Jack Morer'in adamı öyle değil mi? Tony'nin kimin hesabına çalıştığını bilmiyorum. Bunu bana hiç söylemedi. <gülüyor> Yalan söylemeye lüzum yok. Morer'le çalışıyordu değil mi? Size bilmediğimi söylediğime göre... ...benimle karakol polisleri gibi konuşmayın. Sizi daima dürüst biri olarak tanıdım. Anlaşıldı Flo. Sana hiçbir şey vaat edemem ama elimden geleni yapacağım. Seni aradığım zaman nerede bulabilirim? 144. cadde 23 numara. Peki, hadi bakalım güle güle Flo. Tekrar görüşürüz. Nasıl Paul? Kokudan boğulmadın ya. Neç? Evet. Bizde Tony Parrett'inin bir dosyası var mı? Var. Al bakalım. Çok fazla bir şey yok. İki defa tutuklanmış. Birinde adam dövmekten... ...diğerinde de bir kıza sarkıntılık etmekten. Her iki mahkumiyeti de Morer çetesine girmeden evvelki devreye ait. Vay canına. Ne oldu şef? Şuraya bak. Paretti son derece usta bir atıcıymış ve... 45'lik tabancalara zaafı varmış. Bu size bir şeyler anlatıyor mu çocuklar? Yani bununla malikânedeki <gülüyor> cinayetler arasında bir bağlantı mı kurmak istiyorsun şef? <gülüyor> Neden olmasın? Cinayetlerin işlendiği günün akşamı 7'de ployla randevusu varmış... ...birdenbire telefon ederek... ...patronunun bir işi olduğunu bildirip... ...randevusunu tehir ettirmiş. Patronun kim olduğunu biliyor musun? Jack Morer. <gülüyor> Aynı günün akşamı saat yedi sularında... ...yedi kişi bir kırk beşlikle... ...vurulmak suretiyle öldürüldüğüne göre... Şef, şef, ...bu işi Paretin'in yapabileceğini hiç tahmin etmiyorum. Onda bu kadar yürek yoktur. Bir kadının başını vücudundan ayırmak kolay şey değildir. Ben Paretin'in Cun Arnold'u... ...öldürdüğünü söylemiyorum ki. Morer'i malikaneye götürdüğünü ve... Morer cünle meşgul olurken, onun da diğerlerini tabancayla temizlediğini ima etmeye çalışıyorum. Sen yaşlandın galiba Pol. Morer cünü kendi eliyle temizleyecek kadar aptal değildir. Bu işi Morer'in yaptığına dair seninle bahse girerim. Paretti ile birlikte malikâneye gittiler. Herkesin kendilerini tanımalarından istifade ederek işlerini gördüler. Sonra da Morer, havuza inerek orada yüzmekte olan cünün boğazını kesti. Zira cünün kendisini aldattığına fena halde sinirlenmişti. ...birden aklına Paretti'nin kendisini ele verebileceği geldi. Onun hesabını da tamamladı. Tahminime göre Flo, Morer'in dostunu temizlediğini anladı. Bunun için de beni görmeye geldi. Morer'den son derece korkuyor, ismini söylemedi. Fakat hikayesiyle dikkatimi onun üzerine çekmeyi becerdi. Meselenin gerisini tahmin edeceğimi biliyordu. Sanırım haklısın şef. Bu ancak Morer'in işi olabilir. Bunu Flo'nun ziyareti de güzelce açıklıyor. Muhakkak ki dostluğunu öldüren Morer'den intikam almak için bu şekilde hareket etti. Deriyi görmeden paçaları sıvamayalım lütfen. Bu tahminlerin gerçek olduğunu nasıl ispatlayacağız? Ee, bu pek kolay olmayacak tabii. Bakın ne yapacağız. Sen Roj, Parettin'in evine git ve her tarafı iyice ara. Belki bir şeyler bulursun. Adamın adresi dosyada yazılı. Mert, sen de burada kal ve bizden haber bekle. Hı hı. Ben de film stüdyolarına giderek Jun hakkında biraz malumat toplamaya çalışayım. Saat tam bir de burada buluşuruz. Tamam. tamam. Hı -hı. Buyurun komiser bey, Pasifik Film Şirketi olarak size ne gibi bir yardımım dokunabilir? Siz Jun Arnold'un filmlerini çeken şirketsiniz. Onun ölümüyle ilgili açılacak olan davada bir şahide ihtiyacımız olacak. Bazı şüpheleri ortadan kaldırmak için bilmek istediğimiz birkaç nokta var. Neymiş onlar? June Arnold'la Jordan metres hayatı yaşıyor muydu mesela? Özel ilişkilerin olup olmadığını bilmiyorum ama... Jun Arnold bana Jordan'da olan münasebetlerinin son derece samimi olduğundan söz ederdi. Ama kendilerini sevgililer gibi hareket ederken hiç görmedim. Hmm... June Arnold'un Jordan'dan başka sevgilileri de var mıydı? Duyduğuma göre her önüne gelen de metres hayatı yaşıyormuş. Evet, başka sevgilileri de vardı. Aramızda sır olarak kalması şartıyla bana bunların isimlerini verebilir misiniz? Üzgünüm dedektif ama gammazlıktan hoşlanmam. Öğrenmek istediğiniz şeyler bu kadar mıydı? Çok işim var. Bak, bu gammazlık sayılmaz Bayan Powell. E, ortada bir cinayet ve katledilen yedi kişi var. E, katilin bulunmasını istemez misiniz? Acaba gazeteleri yanlış mı okudum? Katilin Ralph Jordan olduğunu yazıyorlar. Hatta cinayetlerin ardından vicdan azabı çekerek intihar etmiş. Gazetelerin ne yazdığına bakmayın. Jordan'ın böyle bir cinayet işlemesi imkansız. İlk nazarda katil gibi görünüyor ama biz inanmıyoruz. Peki siz neye inanıyorsunuz? Hakiki katili yakalamak istiyoruz Bayan Powell. <Gülüyor> Jack Morer ile June Arnott'ın metres yaşadıkları doğru mu? Jack Morale mi dediniz? Hı -hı. Bilmiyorum. Yapmayın. Bilmiyorum diyerek beni atlatmaya çalışmayın. Siz Jun'un sekreteriydiniz. Onun özel hayatını sizden daha iyi kim bilebilir ki? Size bu konuda bir fikrimin olmadığını söylemiştim. Yalan söylemesini beceremiyorsunuz Bayan Pavel. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Bakalım onu gördükten sonra hala inkar edebilecek misiniz? Ne? Ne? ...ne fotoğrafıymış bu? İşte bakın burada. Bakın... ...resimde June Arnold... ...Jack Morer ve yanlarında da siz varsınız. Buna ne diyeceksiniz? Bu... ...bu, bu fotoğraf onların metre hayatı yaşadıklarını göstermez. Bu sadece... ...June'in evinde verilen bir davet sırasında çekilmiş. Ama sizin Jack Morer'i tanıdığınızı gösterir. Bakın Bayan Powell... ...lütfen bildiklerinizi saklamayın. Ortada feci şekilde katledilen yedi kişi var... ...hem de hiçbir suçları yokken öldürüldüler. Cun ile Morer'in aralarının iyi olduğunu biliyordum. Hepsi bu kadar. Morer canı istediği zaman malikaneye gelirdi. Bütün gece kalır mıydı? Kalırmış. Gözlerimle görmedim ama... ...hizmetkarlardan onların geceyi... ...aynı odada geçirdiklerini duymuştum. Peki... ...Jordan da cünün Morer'in metresi olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Aynı zamanda hem kendisiyle hem de Morer'le ilişki içinde olduğundan dolayı Cun'e çok kızıyordu... ...ama June'un umrunda bile değildi. O dilediği herkesle fütursuzca birlikte oluyordu. Teşekkür ederim Bayan Powell. Konuştuklarımızın aramızda kalacağına emin olabilirsiniz. Soracağınız başka bir şey yoksa işime dönebilir miyim? Aa, bir sorum daha var. Francis Coleman adında bir figüran tanıyor musunuz? İşsiz bir kızcağızdı. Tanıyorum. Cün Arnold'un son filminde ufak bir rolü vardı galiba... Arnott'ın öldürüldüğü akşam gelip kendisini neden görmek istediğini biliyor musunuz acaba? O kızın Cun Arnott'u görmeye geldiğini bilmiyordum. Kızın ismi Malikane'nin kapıcı defterinde yazılıydı. Olabilir ama kabul edilmiş olabileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü Cun randevusuz kimseyi yanına bile yaklaştırmazdı. Hmm, bu Jordan ve Moral için böyle değildi herhalde. Elbette. Her ikisi de Malikane'ye istediği zaman girmekte serbestti. Tamam. Size son bir soru daha soracağım. Francis Coleman oturduğu daireyi terk etmiş. Kendini nerede bulabileceğim hakkında yani ufak tefek bir bilginiz var mı? İşçi bürosuna veya sendikaya müracaat ettiniz mi? Onların kolemanın yeni adresini bilmeleri gerekir. Ee, teşekkür ederim. Bir de onlara sorarım. Ee, sizde bu kızın fotoğrafı var mı acaba? Olması lazım bir dakika. İşte alın. Bazen June Arnold'un dublörlüğünü yapardı. Hmm, güzel bir kızmış. Nedense bütün erkekler bu kızın fotoğrafına bakınca... ...sanki büyülenmiş gibi oluyorlar. İzin verirseniz fotoğraf bende kalsın. Tabii kalabilir. İyi günler dedektif. İyi günler. Ben komiser Paul. Ah. Van Roş geldi mi? Şimdi kapıdan girdi. Bir dakika ayrılma. Roche, Hı. Paul seninle konuşmak istiyor. Tamam. Alo şef. Paretinin evinde bir şeyler bulabildin mi Roş? Moral'in Paret iş çevirdiğini meydana koyan bazı şeyler buldum şef. Güzel. Ne buldun? Çöp sepetinde eski bir zarf vardı. Arka tarafına Jordan'ın evinin planı çizilmiş. Buna ne dersin? Harika. Planın Jordan'ın dairesine ait olduğundan emin misin? Tabi. Dönüşte Jordan'ın evine uğradım ve planı kontrol ettim. Hiç şüphe yok. Çok enteresan Roş. Başka bir şey bulabildin mi? Aa, evet. Bir de ustura kayışı buldum. Jordan'ın evinde bulduğumuz usturanın Paretti'ye ait olduğunu bundan çıkartabiliriz. Ama emin olmak lazım. Ayrıca evde 3200 dolar da para buldum. Bravo Roş. <gülüyor> Çok iyi iş yapmışsın. Buldukların benim Morer hakkındaki düşündüklerimi kuvvetlendiriyor. Şurası kesin ki Morer Paretti'yi temizledi. Eğer öyle olmasaydı Paretti evindeki ve flodaki paralarını bırakıp ortadan kaybolmazdı. Ben de öyle tahmin ediyorum şef. Peki sen bir şeyler bulabildin mi? Cun'un sekreteriyle konuştum. Cun'un hem Morer hem de Jordan'la ilişkisi olduğunu doğruladı. Tabii Jordan Morer tarafından, Morer de Jordan tarafından boynuzlandığını biliyorlarmış. Bu kadar bilgi Morer hakkında takibata başlamamız için yeterli sanırım şef. Boynuzlanan bir mafya babası ve intihar süsü verilerek kendisine ait olmayan bir usturayla öldürülmüş... ...Jordan'ın evinin planının... ...Moray'ın özel şoförünün evinde bulunması... ...en önemlisi de şoförün ortadan kaybolması. Haklısın Roche. İşler iyice kızıştı. Artık cinayet masasıyla birlikte çalışmamız... ...gerekecek. Büroya dönünce... ...şef Mackey'ni arayıp çağırırız. Hı hı. Ben şimdi Flo Presser'ın evine gidiyorum. Kadına Parrett'inin öldürüldüğünü söyleyip... ...intikam hislerini harekete geçirirsem... ...onu Moray'a e karşı şahit olarak... ...kullanabiliriz. Kırılan testi ve hukuk adlı oyunun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.